اعوذ بالله السميع لا تجد الله ki qulubi bi ankum illa 18. farz neymiş? 54 farzdan sevdiğini Allah için sevmek, düşmanlık ettiğini Allah için düşmanlık etmektir. Zaten İslam'da kin ve nefret o manada düşmanlık yoktur. Bu düşmanlıktan maksat nedir? Sıfatlaradır. Şahıslara değildir. Sıfatlardan kastımız nedir? Kafirin küfrüne. Münafığın nifağına. Fasığın fıskına. Yoksa biz şahıs olarak insanlara kin ve nefret ve düşmanlık yapmayız. Ama kafirde ne vardır? İnkar vasfı vardır. Allah inkar ediyor. Peygamber inkar ediyor. Dün birisi gelmiş... O da işte elektrik şeyini bitir, mühendis falan böyle. Bunlar bu elektrik şeyleri biraz fazla şey oluyor. Volt mu fazla geliyor? Ne oluyorsa. Evet. Yahu diyor Allah inkar eden kafir olur da peygamberi eden kafir olmaz diyor. Niye diyor? Ona Müslüman değil diyebilirsin diyor. Kafir diyemezsin. Bunları nereden uyduruyorlar yani? Bunlar hiçbir kitapta olmayan şeyleri kendi kendine de o şey, ayırımı nasıl yapıyorlar? Bu da bir şey. Delilik az akıllı olmaz derler yani. Bu da acayip bir şey. Kardeşim adam inkar ediyor. Kurandan bir ayeti inkar etse ne olur? Göktaşın dediği gibi, Stalin gibi kafir olur derdi. E daha ne yani? Burada şimdi Kurandan bir ayet inkarcek kafir olur da ne peygamberi ya? Bir ayeti bile inkar etse kafir olur. Ha biz kafirin inkar sıfatını sever miyiz? Sevmeyiz. E dolayısıyla o sıfatla muttasip olduğu için de bir adamı o sıfattan dolayı sevmeyiz. Ama insan olarak mesela Farklıdır. Adam orada kafirdir diye açlıktan ölüyor, susuzluktan ölüyor ona su vermez miyiz? Yani oradan ezi, ezildi kenara çekmez miyiz? Bacağı ezilecek yani. O ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Bunları birbirine karıştırırsak İslamiyet'i yanlış anlatmış oluruz. Bu, bu dengeyi kurmak lazım. Ama şimdi efendim hoşgörünün dozunu kaçırarak ayarını kaçırarak da adamın ee, yaratılan severim yaratandan ötürü çok güzel bu Yunus Emre'den menkuldür doğru bir laftır ama bunlar işi ayarı kaçırıp nereye kadar götürüyorlar efendim hiç fark etmez ha Müslüman ha gavur ben eşit severim Ha bu şimdi ne oluyor ayarı kaçırmak oluyor çünkü allah Teala burada iman kardeşliği tesis etmiş burada özel bir kardeşlik var tamam bütün insanlarla Adem babadan kardeşlik var hepimiz Adem oğluyuz ama mümin kardeşliğinin farkı var. Şimdi bu farkı ortaya koymadığın zaman herkese eşit mesafedeyim. O zaman da sana da cehennemde eşit mesafede olur. Oo, onlarla beraber. Olmaz. Şimdi sevdiğini Allah için seveceksin. <gülüyor> Amellerin en üstünü. <gülüyor> Allah için sevmektir. <gülüyor> Allah için kızmaktır. Bundan üstün amel olamaz. Rabbimiz ne buyuruyor? La Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumu yu'dunun ve rasul. Allah ve karşı gelenlerle dostluk kurmuş vaziyette bulamazsın. Ne demek bu? Eğer Allah ve رسول'le muhalefet edenlerle dostluk yapan bir topluluk görüyorsan anla ki onların Allah ahirete imanı yok. Çünkü Allah'a ahirete imanı olan bir kavmi Allah'a ve Resulüne karşı gelenlerle dostluk kurmuş vaziyette bulamazsın. Yani ne demek? Allah'a ve Resulüne imanı varsa Allah'ın Resulünün muhaliflerinle dostluğu yoktur. Allah'ın ve Resulünün muhaliflerinle dostluğu varsa Allah'a ve ahirete imanı yoktur. İkişik çıkıyor buradan. Ya buradan al bu yeri, ya geriden gel buraya. İki noktada da aynı yere gelirsin. 13'ündür üçündür ki bu mesele çok önemlidir ve hassastır. Efendim, bir insanı seviyorsan bu, bu sevgi Allah için olacak. E Allah için kim sevilir? Şimdi şarkıcı Allah için sevilecek bir vasıf mıdır? Niye seviyorsun bunu? Allah için çok seviyorum. E niye seviyorsun? Güzel söylüyor. E bu Allah için alakası yok ki. Öyle mi? Efendim, futbolcuyu çok seviyorsun. Üç gol attı. Tamam. Çok seviyorum. Allah için. Ulan ne Allah için? Ne alakası var Allah için? O takım kazansa ne olur? Bu takım kaybetsene ne olur? Buna Allah için ne alakası var? Şimdi Allah için şeyi Allah'a uygun olacak. Ama cami cemaat bir Müslüman kardeşini sevdin. Ya Bu Allah için olabilir tabii ki. Çünkü senin cami cemaatten kardeşin, sohbet arkadaşın, asker arkadaşın çünkü asker arkadaşlıkları efendim ilim tahsili arkadaşlar, haç ömre yolculuk arkadaşları bu gibi şeylerde ne oluyor? İnsan Allah için bir Müslüman kardeşiyle beraber olduğu zaman hele bir zamanda vakitte geçirirse orada bir dostluk dostluk sohbet oluşuyor. Sohbetin Arapçası birliktelik demektir Türkçesi. Birliktelikten de ne oluşuyor? Hukuk oluşuyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere bir e, ağaçlık yere girmişlerdi. Sallallahu aleyhi ve sellem baston kesti kendine böyle bir, iki tane değnek kesmiş sahabeden birine. Efendim gitti düzgününü ona verdi. O düzgün dalı baston olarak ona verdi dediler ya Resulallah, bu düzgün olan size daha yakışır buyurdu ki şimdi bununla bizim yolculuk arkadaşlığımız var bir saat bir an bile hukukumuz oluştu yolculuktan dolayı insan arkadaşını tercih etmesi lazımdır düzgün olanı ona verdim dedi dolayısıyla bu gibi şeyler Allah için olur Allah için birbirini sevmek bu noktada olur ama adamla halin yok komşuluğun yok sılay rahimin akrabalığın yok hiçbir şey yok Adamı sifresin sesi güzel yok güzel şarkı yok yok güzel oynuyor yok güzel şekli tipi güzel falan bunlar Allah için olmaz böyle şeyler. bunlar nefis işi bunlar bundan dolayıdır ki bu sevme işi telaffuz menkun nefi ve cehalevte iman üç şey var Kim bunla, kimlerde bunlar varsa imanın tadını bulur demek herkes imanın tadını bulmuyor herkes Müslümanım der ama imanın tadını bulamaz. اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ رَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهُ مِنْ مَحْسِوَ Allah ve Peygamber her şeyden ama her şeyden daha sevgili gelecek. Sevgi neyi gerektiriyor? İtaatı gerektiriyor. Söz dinlemeyi gerektiriyor. O zaman ne oluyor? Allah'ın Resulü'nün sözü, emri, buyruğu geldiği noktada diğer bütün sözler geri kalması gerekiyor. Ama bizde öyle olmuyor. Onun için de imanımızın tadını bulamıyoruz. Ben yuhibbe'l mer, la yuhibbu illa lillahi teala. Kişiyi sevdiği zaman sırf Allah için sevecek. Ya hocam ben şimdi ben hanımı seviyorum. Bunu Allah için sevilmesi ne demek? O, o sevilir. Hanım Allah için sevilir. Çünkü nedendir? Aranızda hukuk var. Karı koca hakları teallu etti, tereddüt etti. Allah onu sana eşetti, seni ona eşetti. Birbirinizin üzerinizde haklarınız var. Allah için o nefis için olan pay da yine Allah'a döner. Niye Allah'a döner? Çünkü ben bunla Şehvet ateşimi söndürmesem haramlara düşerim. Ne oluyor hanımım benden ben ondan istifade etmek suretiyle haramlardan bana kalkan oluyor. Hünnel libasuleküm ve entüm libasul Rabbim Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde onlar sizin elbisenizdir siz onların elbisesisiniz. buyuruyor. E bu noktalara düşünün. İnsan hanımını da Allah için sevebilir, değil mi? Çocuğunu Allah için sevebilir. Niye? Evvelen salih yed'ule. Arkamdan bir salih çocuk bıraksam, namaz abdest, Kur'an, zikir e, yapsa da bana dua yapsa bana ahirette hayır gelir. Yine Allah için olur. Bunlar çok önemli. Ama bunun farkı nedir? E hanımın Allah'a kitaba sövse sen onu tutar mısın? Ha, senin oğlun Allah'a peygambere karşı gelse sen onu sever misin? Ha, bu fark buradan çıkıyor. Ama sen efendim benim karım, benim çocuğum, benim anam, benim babam Allah dineyi, İslam'a, Kur'an'a, kitaba ne yaparsa yapsın ben bunu severim. Ha O zaman seninki Allah için değil. Ölçümüz nedir? Allah'ın Resulü muhalefet etmedikçe muhalefet yanlış anlamayalım kardeşler. İtikat muhalefeti diyelim. Çünkü amel bakımından herkesin bir muhalefeti olabilir. Yani çocuk bir vakit namazı kaçırdı diye. veya değil mi efendim? Hanım bir günaha düştü diye normal herkes bir güneş diyebilir. E bunu hemen sen Allah Resulüne karşı geldin seni sildim falan. Seni kim silecek bu sefer? Herkes de sana çarpı koyar seni. Seni sanki çok itaatlısın yani. Buradaki mesele akıl, fikir, itikat, inanç bu noktada Allah'a peygambere kim karşı geliyorsa İslam'ın hükümlerine itiraz ediyor. Çok var böyle maalesef. Bu Kur'an'da da olsa da kabul etmem. Evet bu zaman bunun zamanı mı? Bu ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Falan. Sünnete düşmanlık şu bu. Ama bu burada da bir pay veriyoruz. O payda nedir? Tebliğ edildi mi edilmedi mi payıdır. Çünkü bir insan ben Müslümanım der ama Kur'an'daki bütün meseleleri bilebilir mi? Bilemeyebilir. Bu sefer sen ona Kur'an'dan bir mesele anlattırsın. Değil mi? Yani diyelim ki hırsızın kolu kesilecek. Bir hükümdür bu. Ah bu olsa bu hırsızlık kalır mı da? Memleket yaşanacak halden çıktı. Acil yöneticiler buna bir çözüm bulsun. Memleket. Memleketi mahvede. Herkes güvenlikli özel siteye oturma mecburiyetinde bırakılıyor. Bu ne yapılmak isteniyor ya? Özellikle Suriç'i çok sıkıntıdadır. Şu bulunduğumuz Suriçi, bilmiyorum ekümenik projesi ne mi hizmet ettirilmek isteniyor? Buradan millet kaçırılmak mı istiyor? Hiç huzur kalmadı bu bölgelerde. Bu ne yapılıyor ya? Ya Allah rızası için ya millet buna 5-10 lirada katkıda bulunabilir bir vergi mergi çıkarılıyorsa özel güvenlik mi tutacaksınız? Ne yapacaksınız kardeşim? Her gün yüzlerce haber efendim kadınlar, yaşlılar, çocuklular bu ne olacak ya? Girilmeyen ev kalmadı ya. E şimdi, efendim Hal böyle olduğu zaman sen diyelim hırsızın kolu işte Allah'ım Kur'an'da bir şey buyuruyorsa bu iş düzen içindir. Böyle bir şey yapılsa hepsini abar Efendim, bu işi bırakır. Ama şimdi ne düşünüyor? Ha, Tam diyor kış yaklaştı diyor. Şimdi bir şeyler yapayım. Üç ay kışı da bedava şeyde, kaloriferli yerde hapishanede geçiririm. Yaza çıkarım diye düşünüyor. Ama bu böyle olmaz ki. Bundan dolayı adama sen bunu anlattın adam da dedi ki olmaz öyle şey bilmem ne bilmem ne bu çok kötü bir şey ama şu var bunun Kur'an'da olduğunu biliyor bu adam bunu bil, bilmeden Kur'an'da olduğunu olmaz bilmem ne, inkar etse hemen kafir demeyiz ne payı koyarız oraya bu Kur'an-ı Kerim'de var ha ya öyle mi hangi ayet ayeti de gösteririz ona değil mi Orada da bir pay koyarız. Niye? Belki sen bana Arapça bir şeyler söylüyorsun da bir mana veriyorsun da belki beni kandırıyorsun. Ne olacak? Ben bunu soracağım. İstediğim müftiye sor. istediğim vaza sor. O payda koyarız. Değil mi? O payda koyarız. Bütün bunları inceleyip de anladığı halde ki efendi hazretlerimizle bir yerdeydik bir zaman. Meşhur da bir adam yani. O zenginlerden bir adam idi. şimdi çoktan ölmüştür. Meali de açtık önüne. Hepsini gösterdik. Dedi ki bu Kur'an'da olsa da ben buna inanmam dedi. Bunu bir yerden rastladım ben. Ha şimdi bu böyle olursa buna artık imansız kafir denir. Ama o arada ben bilmiyordum, duymadım veyahut araştırayım bakalım. Sen dediğin doğru mudur hocaya? Ben deysen. Herkes bir şey konuşuyor bu zamanda. Öyle ya. Ben hiç duymadım bunu. Bu payı bırakıyoruz. Ama bildiği halde zaruriyat-ı diniye, Kur'an'da olan bir şey zaruriyattandır. Artık onu inkar edemez kimse. Hadis ki bu zayıf mı diye bakacak. Ayet bu. Böyle olursa işte Allah'a Resulü'ne muhalefet budur. Babamız da olsa oğlumuz da olsa biz bunlarla dostluk yapamayız. Onun için bu sevgi işi çok önemli bir mesele. Burada bir hadis-i şerif rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee buyuruyor arş, min nur. Arşın etrafında nurdan minberler gördüm. Arş en büyük cisim, Rabbimizin gücü arşıdır. Onun etrafında nurdan minberler var. Minber dediğiniz yani hutbeye çıkıyor ya hutbe okuma cumada. Minber öyle yani yüksek böyle yer. O kürsüyü, minberi, mihrabı çoğu adam karıştırır. Minber, kürsüye minber diyor. Mihraba, mi, mi, minbere mihrab diyor. Aleya işte. akwamun o minberlerin üzerinde bir takım zatlar kurulmuş libasum nur ve ucu nur yüzleri nur elbiseleri nur her tarafları nur nurun ala nur ve leşû bi'nbiya ve dedi. Ben soruyorum bunlar peygamber hangi peygamberler acaba hangi şehitler? Halbuki peygamber de değiller, şehit de değiller. Velakin yahbitu'mun nebiyuna ve şevda'u. Lakin onların efendim özelliği, Nedir? ne kadar fazileti var ki, peygamberler ve şehitler bile onlara imreniyor. Peygamberler imrendiği adamlar var ya. Allah Allah. Yani çok da zorda bir şey değil. Kale ya Resulallah, sıfhum lena, dediler ey Allah'ın peygamberi, bize bir tanıtır mısın bunları? Kime nasip olacak? Kale buyurdu ki, el-mutehabbune fillah Allah için, Allah yolunda, Allah uğrunda İslam uğrunda birbirini sevenler. Bu çok azaldı ya. İlla bir menfaat giriyor, bir beklenti giriyor, bir çekince giriyor. Ya korktuğu için yalakalık, yağcılık giriyor. Yani bu eskiden daha fazlaydı. Ben yani bir 30 35 sene evvelini çok iyi biliyorum. Çok fazlaydı. Allah için birbirini sevenler tabii efendimiz yanında çocukluğumuzdan beri büyüklerimizi gördük. Birbirini çok seven insanlar, böyle ikramlar, hürmetler, efendim birbirine yardımlaşmalar, Allah çok vardı ya. Bu nedir bu artık bilmiyorum işte bu ekonomik düzensizliklerdir, bu 28 Şubat sürecindeki bazı baskılar mıdır? Nedir? Millet böyle birbirinden soğudu, herkes birbirine şüpheli bakar oldu, bunun derdine, bunun niyetine gibi. yani Mahvettiler memleketi milleti ya, mahvettiler. Yani bir adam yolda kalsa almıyor adam artık. Niye numara yapıyor belki bini arabaya da boğazımı kesecek. Yani bu durumlar yoktu be kardeşim ya. Herkes dağın başında gördüğü adamı arabaya alırdı ya. Bu 10-15 senede oldu ya. Bu, bu, ya. bu tabii ne demektir aynı zamanda bu? Sevginin kaybolduğuna delalettir. Burada bir sevgi olsa böyle bir şey olabilir mi ya? Adam orada kıvransa... Ama doğal olarak yani. Çünkü haberlerde öyle şeyler çıkıyor ki, e, arabaya alayım desen, şunu hastaneye verin, diyor ki aman götürme, senin üstüne kalır. E niye senin üstüne kalır? E biri vurdu, geçti ona. Ne olacak bu sefer? Sen getirdin, hadi sana yazıyoruz bunu. Ya niye bana yazıyorsun? Benim arabamda vuruk yok, çatlak yok. Buna vurdu biri gitti falan falan. Adam da komadaysa falan, hepten sana kaldı. Adam belki ayık olursa falan, der ki bu değil falan. O da bir de derse ki hatırlamıyorum ki Belki budur <gülüyor> Yandın yani ya, yandın ya. Ya, ya kardeşim Adamı hasta diye alıyorsun adam başına iş açıyorsun ya Bunlar işte İslam kalmadı Sevgi kalmadı muhabbet kalmadı Bir şey kalmadı bir şey. Birbirinin üstüne atmak Onu ona yıkıp da acaba ben kurtarabilir miyim Sıyırmak hak hukuk helal haram Hiçbir şey yok ya Oradan hastaneden kurtulmasına bakıyor yani Çıkmasına bakıyor. E bu adamın iftiraya kurban gidecek, uğraşacak böyle suçlucular, kaç sene hapish yatanlar var ya. E bu, bu olur mu bunu? Sen de desene ki bu meydana çıkırsın, çıksın bakalım ben bu işi tam anlayalım, dinleyelim ve o ona bakmaz. O da ben çıkayım da iyileşeyim de ne yaparsa yapsın adam. Olmaz mı? Allah için birbirini sevmek efendim büyük bir vasıf. Peygamberlerin imrendiği bir makam da Peygamberlerden üstün manasına değil haşa. Ama onların bile gıpta ettiği, imrendiği bir makam verilmiş bunlara, bir özellik verilmiş bunlara. O zaman bu sevgiyi nasıl muhafaza ederiz? Bu sevgiyi nasıl muhafaza ederiz? Sırf Allah için birbirini sevmek, araya hiçbir menfaat girmemek. Bu ilaçlık böyle insanlar var. Allah sayılarını artırsın. Ama bize de onların huylarından bulaştırsın. Biri. Biz Bizde boşluk oluştu. Eskiden... Yani neydi ya millet birbirine Allah cinsiyet sarılmak şimdi sarılmaya bile millet artık öyle bir yaptılar ki kuş gribi bilmem ne gribi boğazdan geçiyor nefesten geçiyor elden geçiyor bilmem ne geçiyor musafaha da bitti yani adam musafaha bile ederken hesap yapıyor ondan sonra hemen bir musafaha yapsa doğru elini yıkıyor gidiyor eline fısfıs fıs bir şey sıkıyor adam karşıdan morali bozuyor ben muyum kardeşim ne hareket yapıyorsun yani musafaha etmesen daha iyi. Musafadan türel fıs fıs sıkarsan o da bir ayıp. E, ayıp ama ben mi öyleyim hoca efendi burada? E ölmede kardeşim bir şekil yapalım buna ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Memleketi ne hale getirdiler ya? Her gün Yahudi bir şey çıkarıyor bu Siyonistler ya. Her gün bir mikrop, her gün bir alerji, her gün bir sıkıntı. Bu i̇nsanlar ne yiyeceğini şaşırdı, ne yapacağını şaşırdı. Ya elini tutmak mesele oldu ya birbirin ya. Musafa kalabalıklara girmeyin, topluluğa girmeyin. Efendim bu gibi cemaatler bunlara da mesela şimdi. Bir ara baya bir korktuk da ha grip oluyoruz diye. Hele biri hapşırsa adam arabaya binip kaçıyor ya. Ya kardeşim camideyiz de kardeşim cuma var, bayram var. Mevla namazı cemaatle kılın buyuruyor. Yani burada adam hapşıracak diye camiye mi gitmeyeceğiz? Ne yapacağız ya? İşte hep Allah için birbirini sevmenin zıttı. Birbirinden soğukluk birbirine karşı böyle Hastalıklı gözüyle bak. Hakir görme. Böyle bir şeyler. Topluma bunları aşlamaya çalışıyorlar. Ama tutmuyor. Tutmuyor ama inşallah biz yine bir gayret edelim. Bir soğukluk var. Ben bunun farkındayım. Bizim o eski külliye meseleleri neydi ya? Yani neydi o toplaşmalar? Gecenin üçüne dördüne kadar oradan insanlar çıkamayacağını bildiği halde. Çamura balçığa bataraktan. O sofralar neydi? Birbirine ikramlar Medine gibiydi ya. Yani herkes birbirini çağırır, sofrasında oturur, sen kimsin, nesin sormaz, öyle değil mi? On binler, yirmi binler, otuz binleri gördük. Yani elli yüz binler sokaklarda birbirine gece sabahlara kadar yollarda, yol arkadaşlıkları birbirine arabasını almış, kamyona bindirmiş, arakayı doldurmuşlar. Hep bunlar kayboldu bunlar, kayboldu. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Benim için bir amel yaptın mı hiç? Musa aleyhisselam kocuk, yapmaz olur muyum ya Rabbi diyor. salle tülek, namaz kıldım senin için, ve sum oruç tuttum senin için, ve sadaka verdim senin için, ve dekar tülek, zikir yaptım senin için. Mevla bu inna salate buran. Ya Musa, namaz senin için uccettir. Ve somleke cünne, oruç senin için kalkandır. Ve sadaka sadaka senin için gölgedir. Ve zikru nur, zikir senin için nurdur. Yani kıldığın namaz, kabirden kalktığın zaman sana rehber olacak. Oruç sana cehenneme karşı kalkan olacak. Sadaka mahşer güneşinde gölge olacak. Zikir sana kabirde, mahşerde, cennette nur olacak. Bunlar sana yarayacak ey Musa. Feyyâ amelni Ya sen benim için ne yaptın? Musa Aleyhisselam'da ilâhi dülleni amel velek. Ya Rabbi o zaman senin için ne yapacaksam onu bana sen öğret. Anladı Musa Selam işi. Sen öğret. kalem evler Ya Musa hel ve Ey Musa benim için bir dostumla dostluk kurdun mu? Benim için bir düşman olan, bana düşman olan, dinime düşman olan birine. Birinin bu imansızlığına karşı düşman oldun mu? O zaman Musa Aleyhisselam anladı ki Allah'ın en sevdiği amel neymiş? Allah için sevmek. Allah'ın en sevdiği amel neymiş? Allah için buğz etmek. Rabbim cümlemize bu farzı hayatımız boyunca işlemeyi nasip eylesin. Allahümme صل ve selam ve barik Allah şeyidina Muhammed el ve el Fatiha. rahim